Enlen ve Boylan ve sunan Mustafa Birgit Envai çeşit müzik ve içerik www.mbirgin.com Enlem ve 70 Haziran 2014 Başladı, hoş geldiniz. Uzun Yol Yine yeni, yeni bir uzun yol köşemizden sevgiler, saygılar ve her zaman olduğu gibi konuğumuz Sefer Yeşil Bey. Mayıs 2014 itibariyle Ankara'da misafirim olarak bulunuyor. Kendisini yakalamışken ek bölümler yapıyoruz ve işte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sefer Bey bugün hangi konuyu işleyeceğiz? Mustafa Hocam konumuzun başında arınmadan söz ettik. Yani arınma nedir? Ve dedi ki kişinin arınacağı ilk şey kendisindedir. Hevasından. Hevasından arınması gerekiyordur. İkincisi kendisinin dışındakilerinden arınması gerekiyor. Yani siz kendi nefsinizin işleyen sistemini fark ettiğiniz zaman yani ben dediğiniz mekanizmanın çalışma sistematiğini fark ettiğiniz zaman şunu da fark ediyorsunuz. Aa, bu bende böyleyse demek ki karşıdaki kişide de böyle. Yani benim bir heva bir vicdan yönüm varsa karşı taraftaki kişilerde de bu var. O zaman ben karşı taraftaki kişilerin benden isteklerinin bu iki yönün hangisinden geldiğiyle ilgilenmek zorundayım. Yani benim dışımdaki diğer varlıklar olan, cüz'i irade sahibi olan diğer insanların benim üzerimdeki baskısından arınmalıyım. Yani bunu toplumun diliyle söylediğimiz zaman el alem ne der baskısından arınmamız gerekiyor. Bazen de hocam hani karşı tarafın hevasının ürünü olduğu bariz olan şeyler biraz da hani böyle duygu sömürüsü yapılarak sanki vicdandan geliyormuş gibi ya da öyle bir süs verilmek istenir gibi oluyor. Mesela karşılaşıyoruz çok basit. Allah için bir kere yine şöyle yapsana falan filan diyorlar mesela. İstenen şey Allah'ın hoşnut olmadığı bir şey. Ama Allah için yap demesi zaten bir çelişkiyken reddettiğin zaman ya Allah için ya falan diyor dedim diyor falan diyor. Burada şu çok önemli hocam. Yani siz önce kendinizde işleyen sistemi deşifre etmeniz gerekiyor. Yani karşıdaki insanın isteklerinin nereden kaynaklı olduğunu bilebilmeniz için sizin kendi iç isteklerinizin nereden kaynaklı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunun için Dışarıdan ya da içeriden gelen bu istekleri filtre edebilecek bir bilgiye, bir ilkeye, bir dustura ihtiyacınız vardır. Yoksa içinizdeki bu iki yönünüzden gelen isteklerin de ya da dışarıdan gelen isteklerin de nereden kaynaklı olduğunun müşahadesi yapılamayacaktır. Siz hevanın veya vicdanın hakikatine eremez iseniz bunlar sizin üzerinizde birikinti yapar. Ve bunlardan arınmanız gerekmektedir. Mesela kaç yaşındayız? 32 yaşındayız. 32 yıllık bir yaşanmışlığımız var. Kendimizi bilmeye ne zaman başladık? Belli bir yaştan sonra. Bilinç ve idrak yapımızı ne zaman muşahede ettik? Türkiye'de akıl bali yaşı dediğimiz yaşta biz akıl bali olmadık. Yani fiziki olarak bir sürecin içerisine girdik ama akledebilme, Müşahede edebilme, olayları irdeleyebilme, olayların bizim üzerimizdeki baskısını anlamlandırma, bilinçlenme sürecimiz ciddi anlamda belli yaşlar aldı. Yani yeni yeni bilinçleniyoruz. Biz bilinçlenmeye başladığımız an şunu fark ediyoruz ki yapmış olduğumuz davranışların, ortaya koyduğumuz davranışların geçmişten programlanmış alışkanlıklar olduğunu fark ediyoruz. Ve bu alışkanlıklarımızla, düşünce kalıplarımızla, çekirdek inançlarımızla bir mücadele, bir arınma çalışması yapmamız gerekiyor. Bunu ailemiz yapmış olabiliyor. Bunu çevre yapmış olabiliyor. Sosyal hayatta bizim dışımızdaki insanların, bizim üzerimizdeki isteklerinin gizli olarak bilinçaltımızda yapmış olduğu programlar var. Bundan daha da etkilisi bizim kendimize yapmış olduğumuz programlar var. Bunların ne olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Mesela ben 20'li yaşlarımda şunu fark etmiştim. Hedef olarak ortaya koyduğum şeyler aslında benim hedeflerim değildi. Ailemin hedefleriydi. Annem benim için o hedef adına dua ediyordu. Oğlum öğretmen olsun işte şöyle şöyle durumlarda olsun diye her namazının sonrasında dua ediyordu. Ama ben o olmak istemiyordum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Annemin yaratıcıyla ilişkisi ve benim içindeki bulunduğum durum. Yani annem Allah'a devamlı benim istemediğim bir şey için dualarda bulunuyordu. Bu nasıl bir süreçti acaba? Mustafa Hocam bu çok basit bir örnek. Ama yaşamımızda dikkatli bakılırsa insanların klasik istekleri var. Hı hı. Klasik yani sanki herkes aynı bir yerden programlanmış gibi hı hı. aynı şeyleri istiyorlar. Bunu neden söylüyorum? Yani biz e, bilinçlenme yaşına gelmeden önce... Yani idrakimiz, bilincimiz ve kendi istediklerimizin farkına varmadan önce, ki bu 20 yaşını bulabiliyor, bu süre içerisinde sosyal hayatın ve ailemizin, çevrenin, eğitim sisteminin bizden istekleriyle doluyoruz. Ve biz hevamızı ve işlem mekanizmayı fark ettiğimiz an, geçmişimizle alakalı bir arınma çalışmasına girmek zorunda kalıyoruz. Çünkü neden? Şu anki psikoloji ilminin geldiği noktada, Kişinin mevcut şu anki davranışlarının temellerinin çocukluk yıllarına ve geçmişteki yapılmış gizli programlara kadar gidilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. O zaman bizim arınmamız gereken ikinci şey başkalarının bizim üzerimizde yapmış olduğu programlar var. Bunlardan arınmamız gerekiyor. Yani bu da eğer ki sosyal hayatta karşılaştığımız kişiler bizim yaratıcımızın bizden istedikleri, yani fıtratımıza uygun olan şeylerin dışında istekleri varsa biz bunlara dur diyebilmeliyiz. Ve bunların bizim üzerimizdeki baskısından kurtulabilmeliyiz. Yani sosyal çevreden kastım şu, ben benim üzerimde baskı kuran hevadan kurtulmalıyım. Çevremin benim üzerimdeki baskısından kurtulmalıyım eğitim sisteminin benim üzerimdeki baskısından kurtulmalıyım. Artık sosyal ağlar var hocam. Sosyal ağların da baskısından kurtulmalıyız. Trendlerden de kurtulmalıyız. Etiketlerden de kurtulmalıyız. Herkes bir şeyi etiketliyor. Ben de etiketliyim. Ben de yapayım. Benim de şey olsun. Ben yani bilmiyorum. Şimdi bu bize nasıl bir sağlıksız durum getiriyor? Şu şekilde. Artık sizin bir çayı içmeniz önemli değil. Nerede içtiğiniz daha önemli. Yani Elbiseyi giyiniyor olabilirsiniz üzerinize. Hayır elbise giymek önemli değil. Nereden giydiğiniz önemli. O zaman ne oluyor? Bakın dış dünya için yani başkalarının sizi görmek istediği yerde görünebilmek için onların baskısıyla mücadele edemiyorsunuz. Yani arkadaşlarınızın gezdiği yerlerden eksik kalmayayım çabası sizin Üzerinde bir program haline geliyor. Marka sevdası, bir şeyi yemekten ziyade nerede yediğinizi düşünmek, hangi ortamlarda görünmek gerekir. Buralar sizin ruhsal dengenizi bozuyor. Çünkü ailenizin geliriyle sosyal hayatın sizi görmek istediği yerdeki süreç aynı değil. Ve siz ister istemez kendiniz olamadığınız için tamamen bir başkası da olamıyorsunuz. Bu da sizin ruhsal durumunuzu bozuyor ve kendi içinizde çelişkilere düşüyorsunuz. Başkalarına görünme sevdası yani olduğunuzdan farklı görünme. Oysa ki saf duru halinizle var olabilmek bu baskılardan kurtulabilmekle mümkündür yani. Bu baskıları üreten dış dünyadaki insanlar gibi görünebilir ama dış dünyadaki insanlardan ziyade sizin içinizdeki hevanın çalışmasıdır bu. Arınmamız gereken üç şey vardı. Biri hevaydı, ikincisi taguttu. Tagut sizi heva kanalından vurur. Yani kendi isteklerini size yaptırabilmesi için sizin hevayı tercih etmeniz gerekir. Çünkü siz hevayı tercih etmezseniz Tağut'u tercih etmezsiniz. Tağut bunun farkındadır. Tağut kendi hevasına davet edene denir. Yani ben sizi kendi hevama davet edeceğim ya. Yani hevama yönelik bir hareket yaptıracağım size değil mi? Ama bunu yaptırabilmem için sizin kendi hevanızı kabul etmeniz gerekir. Daha sonra beni kabul edersiniz. Kendi hevanızı kabul etmediyseniz beni kabul edemezsiniz. Vicdanı kabul etmiş bir insan dışarıdan gelen heva isteğine onay vermez çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani dışarıdan size gelen iki mesaj vardır. Şu an Mustafa Birgin'e seferden iki mesaj gider. Ya heva kanalıyla gider ya vicdan kanalıyla gider. Velev ki vicdan kanalıyla size bir mesaj gönderdim ben. Ama siz hevai kanaldasınız şu anda. Bazen karışık olarak gelebilir. Hani süsleme amaçlı, boyama Kesinlikle. amaçlı. Onları filtreleyebilmek lazım değil mi hocam? Burada filtreyi bilecek kişi sizin bilincinizdir. İşte benim vicdanımı ve hava'mı tanımış, iyi tanımış olmam lazım. Müthiş. Bütün mesele budur. Eğer vicdan ve hevanızın programını nasıl işlediğini deşifre ettiyseniz... ...karşıdan gelecekleri de artık filtre ederek alırsınız. Bu arı, duru, saf bir bilinç oluşturur sizde. Yani karşıdaki insanların size göndermiş olduğu mesajların sizde hepsi program yapmaz. Çünkü siz artık hevanızı tanımakla bilinç altınızı da tanımış olursunuz... Bilinçaltı sizin iradenizin dışında saklı işleyen bir sistemdir. O yüzden siz bilinçlendiğiniz zaman bilinçaltınız ne olacaktır? Başkalarının istekleri doğrultusunda doldurulamayacaktır. Çünkü bilinçlisiniz, ortamı görüyorsunuz yani. Birileri sizden bir şeyler istediği zaman bu isteğin hevadan mı, vicdandan mı olduğunun farkına vardınız. Ve sizin arınmanız gereken ikinci şey sizin dışınızdaki insanların sizin üzerinizdeki baskısıdır. Bu baskı nereden geliyor? Ben niçin baskı altında hissediyorum kendimi? Neden? Çünkü sen kendini tanımıyorsun. Kendini tanımadığın için senin üzerindeki baskı yapay mı? Gerçek mi? Bunu ayırt edemiyorsun. Düşünebiliyor musunuz? Siz... Kendinizi tanımış olsaydınız ki mümin olsaydınız üstün olduğunuzun farkına varacaktınız. Mümin olmanın üstünlüğünü yaşayacaktınız. Ama müminliği tam oturtamadıysanız üstünlüğü başka şeylerde görmeye başlarsınız. Ve hiçbir zaman insanlarla iletişiminizde insan insana bir iletişime geçemezsiniz. Hayata bakalım insanlar birbiriyle iletişimde değillerdir. İnsanlar birbirlerinin elindekileriyle iletişimdedir der. Sizin sahip olduklarınızla ilgilenir insanlar. Sizinle ilgilenmezler. Sizin gözünüze bakarak selam vermezler. Daha çok neye sahip olduğunuzla ilgilenirler. Çünkü insan insana iletişim azalmaya başlamıştır. Yani karşı taraftakinin sizi sayabilmesi, size saygı duyabilmesi, size iletişime geçebilmesi... Onun sahip olmadıklarına sahip olmanız yeterlidir. O sizi arayıp bulur. Ama insan insana bir iletişim ve mümin olmanın üstünlüğü başka bir programdır. O evrenle iletişime geçmiştir. O bütün canlılarla iletişime geçmiştir. Ve bütün insanları en derindeki varlıklarından dolayı sever. Ben dedikleri yapılarından dolayı sever. Onun üzerine biriktirdiklerinden dolayı değil. Bunun için... Biz kendimizin en derindeki varlığına saygı duyarak ben bilincine eriştiğimiz zaman üstünlüğümüz ortaya çıkacaktır. Diğer türlü elimizde biriktiremediğimiz, sahip olmadıklarımızdan dolayı sosyal hayatın içerisinde eziklik yaşarsınız. Düşünebiliyor musunuz? Öğrenci arkadaş geliyor bize, her gün aynı şeyleri giydiği için sosyal hayatta psikolojisi bozulabiliyor. Birinin bir şey olduğu için Kendisinin olmadığı için ve derindeki kendisiyle buluşamadığı için ruhsal durumu bozulabiliyor. Onların buyu var diyor, bizim yok diyor yani. Şunların şuyu var diyor, arkadaşım şu, şu oldu diyor. Öğretmen olmak, bir arabaya sahip olmak, bir mülke sahip olmak bunların hepsi kimlik boyutunda bir sahipliktir. En derindeki kişinin sahip oldukları nedir? O bir ilimle alakalıdır. İlmin üstünlüğünden daha çok malın üstünlüğüne tamah gösterilen bir ortamda siz devamlı kendinizi baskı altında hissedersiniz. Eğer ki diğerlerinin sahip olduklarına sahip değilseniz. Bundan arınmamız gerekiyor. İkincisi, şimdi üçüncüsü cip türünden bir baskıdır. Cip nedir? Cip, hayal, malayani, boş şey demektir. Yani bu ilah edinilebilme sürecinde en tehlikeli şeydir. Kişinin düşüncesini bloke eder. Yaşam tarzını bloke eder. Mesela inek cip türünden ilahtır. Az önceki söylediğimiz helva cip türünden bir ilahtır. Yani aslında ona böyle hayali olarak yetenekler, büyük böyle güçler atfetme olayı mıdır? Kesinlikle hocam. Yani tagutu ilah edinmek delilikse cipti ilah edinmek zır zır zır deliliktir. Ne gibi? Şimdi inek sizi kendisine davet etmez. Çok ilginç bir şey. Yani gel ben senin ilahının olayım demez. Yani bir büst, ben sizin ilahınızım diyemez. Bir maddedir o. Bir tavuk, ben senin ilahın olacağım diyemez elden yapılmış bir kek. Ben senin ilahın olacağım diyemez. Ama tarihi serüvenine baktığımız zaman ya yeryüzünde ilah edinilmemiş cisim kalmamış. Havuçtan kabağa kadar yani. O zaman birileri onları dikte mi hocam? Burada ciptin ilah edinme sürecindeki etkili yapı taguttur. Tagut cipti pazarlar. Hmm. Tagut cipti pazarlar. Şu elimdeki kalem sizi nazardan korur mu? Diye, tabii yani. korumaz peki ben cebimden çıkarıp bir nazar boncuğu göstersem bu korur mu desem ne farkı var kalemden işte burada adam bakıyor şimdi tereddüt ediyor korumaz diyemiyor peki neden diyemiyor ona nazar boncuğu demişler çünkü hocam. Hocam. o nazar boncuğudur sen bu topluma geldiğinde vardı o yani sosyal hayatın senin üzerindeki birinci baskısı maddenin senin üzerinde bir koruyuculuğu olduğunu doğar doğmaz omzuna takıyorlar bir iğde deliyorlar içine de bir nazar boncu diyorlar ki aman çocuğumuza nazar değmesin bu korur ve hocam işte hani nazar boncu adı üstünde öyle kalmış falan insan ister istemez inanlıyor. kökenini de araştırmayı bilmediğimiz için nereden çıkmış nasıl olmuş niye nazar boncuğu denmiş yani bunun kökeni ne diye araştırmayan bir toplum olduğumuz için yani annemiz babamız öyle dediyse doğrudur deyip biz de körü körüne inanıyoruz Burada çok önemli bir durum var. Sizin algılarınızı sizden önceki bu olayları algılayan kişilerin yönetmesi vardır. Ve sizin bunları sorgulamamanız vardır. Yani buna diğer bir şekliyle ataların dini diyebiliriz yani. Diğer bir şekliyle. Çünkü büyüklerimizin maddeyi algılama şeklini biz devralıyoruz. Maddeyi algılama, yaşamı algılama şeklini, Mesela yaşam stilini. Neler yenilir içilir mesela. Şimdi biz bir çekirge yemiyoruz. Değil mi? Bir böcek yemiyoruz. Neden? Çünkü bizim atalarımız yani bizden öncekiler de yemediği için. Anne babamız yemediği için. Ama Japonya'da doğmuş olsaydık. Sinemaya girerken çıtır çıtır kızartılmış bir böcek yiyecektik. Şimdi biz bunu yemememizin sebebi nedir? Geldiğimiz Doğduğumuz toplumda bu yenilmemesidir. Oradakinin yemesinin sebebi nedir? Doğduğu toplumdakilerin yemesidir. Demek ki yaşam tarzını devraldığımız gibi düşünce tarzlarını da devralıyoruz. Burada bizim yapmamız gereken bir dakika. Bu neden böyle dememiz gerekiyor. Çünkü maddenin insan üzerindeki etkisi ile insanlar ilah edinmişler. Maddenin. O yüzden madde ilah olur mu sorusuna madde ilahlaştırılır diye cevap verebiliriz. Yani kişi bir heykeli, kişi bir ekmeği ilahlaştırabilir. Onlar ilah olmaz. Ama onlara sen bizim ilahımızsın anlamını kim yükler? Kişi yükler. Zaten hocam sanki öyle bir ayet-i kerime mi vardı? Hani ilah edindikleri şeyler bile öte alemde işte biz onlardan e, uzağız. Biz onların isnat ettiği şeylerden uzağız diye şikayetçi olacaklar diye o anlamda bir ayet kelime vardı hatırladığım kadarıyla. Kesinlikle yani bu vardır hatta çağırın onlar gelsin size yardım etsin diyecek Hı. yaratıcı. Hani şefaat umduğunuz, yardım dilendiğiniz, yakardığınız, önünde secde Hı. ettiğiniz şeyler yardım etsinler size Hı. ve onlar kaybolacak. Çünkü yardım edemezler. Hı. Peki bu yardım dileme ihtiyacı nereden geliyor yani bu da insanoğlunun zaafı mı artık hani hak ilahı yani Allah'ı hakkıyla tanımadığı için o eksikliği gördüğü böyle kendisine garip ya da böyle esrarengiz gelen cisimlerle mi gidermeye çalışıyor kesinlikle e, insanların korkularından isteklerinden sevgilerinden beslenen bir ticarettir bu Birlerinin de oradan poproğlu kesinlikle. Nasıl? Yoksa size bir ağaç karşılık vermez. Bir yatır karşılık vermez. Veremez. Size bir boncuk karşılık veremez. Yani boncuğun kendine has doğal hali. Bir taşın kendine has doğal hali vardır. Onu doğal halinden çıkarmak kişiye cip türü ilah edinmeye sevk eder. Her şeyi böyle yapabilirsiniz. Bir kişiyi Herhangi bir bir yerde güzel sohbetini eden bir hocayı bir anda doğal halinden çıkarıp olağanüstü haller yüklemek cip türünden ilah edilmektir. Bunu haşa ve kella Peygamber Efendimiz'e bile yapmışlardır yani. Peygamber Efendimiz'i doğal halinden çıkarıp ona olağanüstü, insanüstü bir yaklaşımla kişiler peygamberini de ilah edinmişlerdir. Oysaki Peygamber Efendimiz aman ha demiştir. Başka ümmetlerin peygamberlerine yaptığı gibi Hristiyanların Hazreti de, de bana bunu yapmayın. Siz de kesinlikle bunu yapmayın demiştir. Ama insanlar Peygamber Efendimiz'i olağanüstülükler yükleyerek onun gücünü ispatlamaya çalışmışlardır. Onun varlığı, onun ortaya koyduğu Kur'an'la buluşmaktansa onu olağanüstülüklerle değerini ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Evliya dediğimiz, veli dediğimiz insanlar ve toplum bunu yalnızca onlara değil o kadar enteresan ki benim gibi gezme, benim gibi yeme, benim bulunduğum yerlerde bulunma diyor yani. Sen olağanüstü ol ki ben sana itaat edeyim. Sen benim gibi olursan ben sana neden diyor yani. kesmesin ki beni. Bunu bilenler de toplumun bu yönünü kullanmışlardır. Bazı insanlar da toplumun tabi olağanüstülük sergiliyormuşçasına konuşarak anlattığı şeyin ilminin hakikatini bilmediği için olağanüstülükler yükleyerek topluma entegre etmişlerdir. Toplumun bunun farkına varması gerekiyor. Yani maddenin, eşyanın, insanın olan üstülük hallerinden ziyade doğal haliyle gördüğü zaman bir arınma gerçekleşecektir. Zihni bir arınma gerçekleşecektir. Gönülsel bir arınma gerçekleşecektir. Ameli bir arınma gerçekleşecektir. Heva, tavgut ve cipt. Bizim eğitim sistemimizde la ilahe bölümünde geçiyordu hatırlarsanız. La ilahe bölümünün hakikatine ererseniz ve bu arınmayı gerçekleştirirseniz illa Allah bölümü kendisi size yerleşir. Yani Allah'ın ilahlığından başka hiçbir ilah tanımama, hevayı tanımama, tagutu tanımama ve cipt türünden hiçbir ilah edinmeme ancak kelimeyi tevhid bu şekilde ortaya çıkar. Çünkü Allah'ı birlemek dediğimiz şey şudur. Biz Allah'ı birleyemeyiz. Allah zaten birdir. Bu birliği algılayamadığımız yapıyı birlememiz gerekir. Düşünce yapımızı birlememiz. Yani sadece sözle la ilahe illallah demek değildir. Hani böyle inandığına her şeyinle bunu hisset, hissettir o zaman hadi ...öyle mi? Yani hani la ilahe illallah... ...tamam sözde öyle diyoruz ama... ...yaşantımızda da... ...bunu uygulayabiliyor muyuz? Gereğini yerine getirebiliyor muyuz? İşte asıl o zaman bu sözün... E, ...gereği yerine getirilmiş olur değil mi? Kesinlikle. Mesela şefaat düşüncesinden tutun da... ...aşırı sevgi... ...aşırı saygı... ...bunlar... ...bizim başımıza dert olarak geri döner. Mesela adam bana diyor ki... ...bir hoca var diyor... Allah'a yakınlaştırır seni diyor mesela. Allah'a yakınlaştırır. Ve ben ona şunu söyledim. Allah ile bir aradan bahsedilebilir mi? Yani şah damarımdan daha yakın olan bir varlıkla benim nasıl bir aram olabilir ki? Nasıl bir aram olabilir? Allah ve ben ve bir ara ve bu arayı bulacak bir kişi bu, bu düşünce beni çok rahatsız etmişti. Dedim ki ben zaten La ilahe illallah de, diyen bir insan şah damarından daha yakın bir Allah inancı vardır. Ne tarafa dönerse dönsün ve devamlı ona döner zaten yani. Bir ara olması gerek bir aracının olması için. Hı -hı. Ama ben böyle bir ara bilmiyorum ki. O araya kim girebilir yani? Hı -hı. Ee, belki hocam o şu anlamda hani böyle düşünecek olursak hani eğer o Hoca Efendi filan gafil, bilincsiz olan bir insana Allah'ı anlatıyorsa işte Allah'a yakınlaşmasına sebep olur. O mecaz anlamdaysa eyvallah ona dediğimiz yok. Mesela sizin şimdiki sohbetleriniz de belki de işte la ilahe illallah anlatışınız da bizim Allah'la, yani Allah zaten bize olabildiğince yakın belki biz ona biraz daha böyle yakınlaşmış oluyoruz babında böyle bir anlam varsa hani mecazi bir anlamsa eyvallah ama kalkıp mesela gündelik hayatta işte o, o hoca efendiyi böyle ne bileyim yere göğe sığdıramama durumları söz konusuysa o problem değil mi? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Zaten tebliğci bir kere kendisine davet eden değil kişiyi kendisine davet edendir. Yani kişi. Kendisini bulduğu zaman Allah'ı bulabilir. Kendini bilmek, Rabbini bilmekse anlatan tebliğci kendisini pazarlayan değildir. Kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini ya da kendi fiziki yapısını kendisine davet devamlı yani. Bu değildir mevzu. Yani bizim bir arada olmamıza gerek yok. Fikirlerle buluşmak önemlidir. Biz Allah Resulü 1400 yıl önce fiziki olarak vefat etmiştir. Hı. Ama onunla buluşmak onun ortaya koyduğuyla buluşmaktır. Hı. Ve Allah'ı hakkıyla ilah edinmek Allah'ın ayetleriyle buluşmakla mümkündür yani. Bunlarla buluşulamadığı zaman buluşulabilecek de hiçbir şey yoktur. O yüzden bizim metodumuzla alakalı daha önce de bahsettiğimiz gibi arınmamız gereken üç şey vardır. Birincisi bizim Allah'ın ilahlığının yanına ortak getirebileceğimiz ilah olan heva, ikincisi tavgut yani bizim dışımızda bize baskı yapan ikinci yapı, üçüncüsü de cip türünden bu sahte, hurafe, anlamsız şeylerden arınarak kendi özümüzle buluşmak ve şah damarımızdan daha yakın olan Allah'ımızın ilahlığını kabul etmek. Kendimize kulluktan, taguta kulluktan, cipte kulluktan çıkıp hak olan Allah'a kul olmaktır en büyük özgürlük. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Hocam bildiğimiz kadarıyla sizin internet anlamında da birkaç çalışmanız var, projeleriniz var. İşte bu projeyi web ortamına aktarıyorsunuz. Site projesi var galiba. Adresini verin isterseniz. Hani dinleyenlerimiz ilgilenmek isteyebilir yakından. Evet tabi. yeşilyolculuk.com yakın bir zamanda faaliyete girecektir. Oradan bize ulaşabilirler. Evet kıymetli dinleyenler sonraki uzun yol köşesinde yeniden birlikte oluncaya dek esen kalınız. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 70 Haziran 2014 Bitti, e sen kalınız. Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin 2014